Efendim bir insan bir insan kafir derse, bu konuda hadis-i şerif var, efendim o söz semalara gider, oralarda gidecek yer bulamayınca efendim, kafir denen kişiye döner. Eğer kafir dediğimiz kişi, yani bir insan birine kafir derse, o kafir denilen kişi kafirse problem yok, değilse kendine döner. Şimdi bu, bu kimsenin arkasına namaz kılınır mı diyor. Şimdi tevbe-i istiğfar derse elbette ki kılınır sallu ala kulli berrin ve facirin yani günahı olan da olmayan da iyi ve kötü her müslümanın arkasında namaz kılın diyor perememiz. Ehli sünnet vel cemaat akidesine göre ehli kıble yani müslüman olduğunu söyleyen, namaz namazı kabul eden, dini kabul eden günahkar bile olsa müslümandır. Müslümanın arkasında namaz kılın Eğer biz e, günahkar insan günahsız insan arıyorsak bulamayız. Şimdi bir insana kafir demek doğru değil. Biz adamın kafir olduğunu bilemeyiz ama açıkça ben Allah tanımıyorum, peygamber tanımıyorum, işte Kur'an tanımıyorum, işte faiz ne harammış kardeşim ne namazı diyorsa adam kafir zaten. Kafire kafir dersen bir şey olmaz. Ama karşımızdaki kafir değilse o zaman tehlikelidir. O zaman şu söz, söz kendimize döner. Yani ben Müslümanım diyen birine her ne sebeple olursa olsun, olsun kafir diyemeyiz. diyemeyiz. Yani. Kesinlikle diyemeyiz. Peki. diyemeyiz, dememek lazım. Çünkü o söz kendimize döner. Allah hafızı. Ondan sonra tecdide iman gerekir. Yani imanın tazelemesi gerekir. İmanı tazelarsa, La ilahe illallah Muhammed'e kusura derse arkasından namaz kılınır.